حاميم وال كتاب المبين حاميم açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki inna anzalnahu fi leilatin mubarakatin inna hum munzirin biz onu kutlu bir gecede indirdik çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız biha yufraku kullu amrin hakim amran min indina innakum ma mubsinin rahmeten min rabbika innehu ves semi'ul alim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 yakın kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki o göklerin yerin ve ikisi arasındaki varlıkların rabbidir. rabb Ondan başka tanrı yoktur. Hayatı veren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 o halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır. İşte o zaman insanlar, ey ulu Rabbimiz!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 Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, Ey Allah'ın kulları! Benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Sakın Allah'a başkaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız bari beni kendi halime bırakın. Bana kötülük etmeyin. <gülüyor> onlar kabul etmeyince Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi onlar suçlu bir güruh.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 Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. <Gülüyor> Geride neler bırakmadılar neler. Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü sürdükleri ne nimetler. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık.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 Böylece İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَم۪ينَ وَآتَيْنَاهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلٰهُمْ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 sâdiqîn. Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter. Artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlı iseniz, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim. أَهُمْ خَيُرٌ أَنْ قَوْمُ تُبَّعِنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمُ onlar mı daha güçlü, kuvvetli, yoksa tübbanın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydiler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları. <gülüyor> Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları, Eğlenmek için yaratmadık. Mâ <gülüyor> Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar. İnne Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür. Yevme la şey'en ve hum innehu huvel O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında,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 Kaynar su nasıl fokur o da erimiş maden gibi karınlarında fokur der. Kuduhu <gülüyor> fathilu ila sawa'il jahim, thumma cdu fukarasihi min adab alhamim. Zqu inna kaa al gaziz al kareem. Inna hada ma kum. Allah zebanilere tutun onu da buyurur cehennemin ta ortasına sürükleyin sonra da başının üstünden kaynar su dökün ve deyin ki tat bakalım hani üstündün kudretliydin asildin işte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur. إن المتقين في مقام أميل في جنات وعون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكلة آمنين L <gülüyor> Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak,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 فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِرِسَالِكَ Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık. <gülüyor> o halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini, can atarak beklemektedirler.